Oh yeah. checkkastet. Kainat bugün 26 Ocak Çarşamba, yıl 2011, ay 1, gün 26 Kasım 80 1432 Hicri Sefer 22, 1426 Rumi Ocak 13 Günün nasihati İyimserlik asla vurdum duymazlık veya kaygısızlık değildir. İyimserlik hayata şevkle sarılıp daha faydalı olabilme sanatıdır. Sadece iyi insan olmak da yeterli değildir. Daha faydalı ve başarılı olmak için... iyimser olmak şarttır. Acıdan kıvrınırken gülebilmek... ...harp içinde geleceğe umutla bakmak... Bireyli, ...bireyleri sağlığa, kütleleri zaferlere ulaştırır. İleride doğacak tehlikelere karşı... ...etrafına korku ve ümitsizlik aşılamanın... ...kendini ve etrafını üzmenin manası olamaz. Asıl olan... Önlem ve öneri getirmek, önleyici işlemlerde bulunmaktır. Adnan Şener, 1989 Yemek listesi gün 26. Çorba, mıhlama, kıymalı makarna, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi mı? Merkez Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com açık Ve Açık Gazete açıldı Ömer Madra abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan üçlüyle birliktesiniz Günaydın, Günaydın. Huey Piano Smith Don't You Just Know It adlı parçayla girişimizi yaptık Huey Smith piyano lakabıyla anılıyor New Orleans'de 1934'te bugün doğmuş Amerikalı Rhythm ve Blues piyanisti aynı zamanda da roll'un oluşumunda çok önemli rolü olanlardan müzisyenlerden biri kabul ediliyor. New Orleans müziğinde 50 lerden itibaren özellikle 50'lerin ortasından sonra çok etkili olmuş ve özellikle de sanki bütün Nola şarkıcıları, meşhur Nola şarkıcıları ve müzisyenler diye adlandırılan bir grup var. Onun etkisi, onların üzerinde çok büyük bir etkisi oldu deniyor Huey Piano Smith'in Wikipedia'dan aldığımız bilgileri sizinle de bu şekilde paylaştık. Bir günaydın dedik Piano Smith'e. Evet, haberlere bakacak olursak Mısır'da Darısı Mübarek'in başına demiştik Tunus'taki olaylardan sonra. Olayları duyar duymaz şimdi galiba öyle oluyor. mübarek degaj diye şeyler tutuyorlar. Yıkıl git artık başımızdan diye ve aslında diğer halk ayaklanmasına da gönderme yapıyorlar değil mi? Mısır'da öyle Fransızca pankart falan çok yaygın olan bir şeydi. Ben öyle okumuştum mevzuyu. Evet. Hani tamam. orada da çünkü degaj diye binaleyi yolladılar. Hmm. Ya yani doğal olarak çünkü hani Fransızca zaten kullandıkları ikinci dil. Evet. ...evet aynen öyle... ...Kahire'deki bir meydan... ...yalnız Kahire'de değil... ...Başkent Kahire dün... dün ...yani epey büyük bir... ...şey yol açmış durumda... ...yani... ...ta 1970'ten beri... ...görülmemiş... olayla, ...40 yıldan beri görmemiş... E, ...görülmemiş sahneler var... ...30 yıldır gösteri yapmak yasak zaten... ...mübarek demokrasisinde... ...mübareğin mübarek bir demokrasisi vardı orada... Yalnız ülkede yaklaşık 20.000 kişi hem hükümete hem de polise karşı sloganlar atıp senin de dediğin gibi işte Tunus'a da göndermeler yapıyor. Tunus'taki ayaklanmanın tetiklediği gösteriler bunlar. Ve e, çözüm Tunus sloganlarıyla çıkıyorlar yani. el Arish'teki gösterilere şehrin yerlisi olan Bedeviler de destek vermiş. Bu da çok önemli. Ve 25 Ocak... Dün yani polis günü ülkede, polis gününde hı hı. ortaya çıkmış durumdalar. Yani 1952'de, 25 Ocak 1952'de Mısır polisi İsmailiye'de İngiliz güçlerine karşı ayaklanmış. Bu da monarşiyi deviren darbeyi getirmişti. Yani Kral Faruk gitmişti. E, monarşi e, 80 milyonluk ülkenin her yerine yayılmış durumda. E, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun eski başkanı Muhammed El-Baraday taraftarları var. Müslüman kardeşler var. El-UAFT Partisi üyeleri de. Üçü birlikte önderlik <gülüyor> ediyorlar. El-Cezire'de bir şeyle mülakat vardı el ile. Ben ülkede internet ve diğer konularda benim bağlantılarımı kestikleri için daha kolay hitap ediyorum dedi. Ne kadar doğrudur ne kadar inanılır bilmiyorum. Elberade ile niye siz dışarıdan katılıyorsunuz bunlara dediler. Döneceğim yakında dedi ama şimdilik buradan daha kolay haberleştiriyor dedi. Öyle de bir bilgi vardı. 30 bin kişi 20 bin gösterici 30 bin polis şehrin tüm kritik yerlerini tutmuşlar. Fakat göstericiler ilginç bir şeydi. Epey seyretme fırsatını buldum. Çok iyi takip ediyor. Tahmin edilebileceği gibi. El Cezire televizyonu onu. Ve 30 bin aşkın göstericinin polis de gösterici sayısı da 30 bin olarak şimdi gördüm. Belirtiliyor. İşte parlamento binası mübareğin partisinin merkezi Zaten Mubarek'in partisi %90'ın hatta %95'in üzerinde oy almasıyla maruf. Tam bir göstermelik demokrasi yani dememiz lazım. Ama o partinin merkezi bakanlıkların bulunduğu tahrir meydanında da yürüyor. Meydandaki anıtın önüne de Mısır bayrağı çekiyorlar. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve hükümet aleyhine de slogan atıyorlar. Defol Mubarek diye. Git babana söyle diyorlar oğlu Cemal'e de Mısırlılar ondan nefret ediyor diye. Bu arada baba oğlu mübareklerin resimleri yırtılmış. Bu endişe verici bir durum olsa gerek Mısır diktatörlüğü için ve Amerika onu çok yakından destekleyen Amerika Birleşik Devletleri için İsrail'le beraber muazzam destek veriyor. Silah ve mali yardımda bulunuyor çünkü ve onlar ayakta tutuyorlar. Tam bir polis devleti uyguluyor. Polis başta aslında biraz yumuşak yani beklendiğinden daha az şiddet gösterdi öyle diyeyim. Yumuşaklık terimiyle Mısır polisini yan yana getirmek çok kolay bir işti Hata olur yani. Tabii bir görecelilik içinde normal Mısır polisi normalden kastım şu herhangi bir eyleme genellikle otomatik başından, silahlarla başından evet. cevap veriyorlardı. Bu sefer ne yapacaklarına dair biraz daha böyle ama bu tabi zorda kalmanın biraz da şeyle de alakası var yani. Dünyada ciddi bir gündem yok 3 gündür CNN'de falan bangır bangır ne olacak Mısır'da falan diye e, yayınlar devam ediyor sürekli canlı yayın kameraları bilmem ne hani o rezilliği çekmek ve onun getireceği tepkimeleri hesaplayabilmek çok kolay değil. Valla ben, e, bence de çok e, yani halkın bastırması tamamen e, yayılmış gibi gözüküyor, sirayet etmiş gibi gözüküyor yani Mısır'a, Tunus'tan. E, ve halkın bastırmasının önünde de kolay bir şey, hiçbir diktatörlüğün durulamayacağını kolay kolay gösteren sahneler de vardı. Mesela taz, sonunda dayanamayıp artık tazikli su, böyle ağır basınçlı su sıkmaya başladılar fakat... Çok ilginç bir şeydi Mısır'da yani Kahire'de sanıyorum görüntüler. E, Tiananmen 1989 muydu Çin'deki Tiananmen e, şeyleri andıran manzaralar vardı. Birkaç gösterici basınçlı suyun arasından yürüyor ve polisin de suyu sıkacak olan polisin de ne yapacağını aracın zıhlı aracın içinde şaşırdığını gördük. Üç ölü var maal maalesef yalnız. Göz yaşartıcı bomba, tazikli suyuna göstericiler de taş ve sopalarla karşılık veriyorlar. Ülke genelinde 60 kişi yaralanmış. Yüzlerce gözaltı var. Sabaha kadar kesintisiz devam ediyordu. Ben gece e, yaklaşık 12 civarında son olarak baktığımda El Cezire'den canlı yayın vardı ve devam ediyordu Mısır'daki durum. Parlamento binasına girememişler. Uluslararası Af Örgütü Mısır'a barışçıl protestolara izin vermesi çağrısında bulunmuş. Baraday'da zaten Mübarek'in son seçimdeki rakibi de Eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı. Barışçıl gösterilere polisin sert tutumunu şiddetle kınamış. Mısır hükümeti ise gösterileri katı, katılanları tutuklamakla tehdit ediyor. Devam ediyor. Ve... E, ...ilginç bir şey... ...Twitter'dan olayları aktarıyorlar göstericiler... ...Mısır'ın telekom şirketi... ...Twitter'i bloke etmiş... ...ama bir süre... ...baya... E, ...gelişmeler ilginç... ...birisi şeyden boğulmuş... ...göz yaşartıcı gaz... ...şimdi göz yaşartıcı gazdan... ...ölmeler de artmaya başladı... ...dünyanın dört bir tarafında... ...Mısır'da kendini yakan insanlar da olmuştu... ...Tunus'u takiben... Birisi o, birisi taşla, başına gelen taşla, birisinin de mermiyle öldüğü belirtiliyor. Üç ölen kişinin. Fakat tahrir meydanında müthiş ellerindesi taşlarla kapattıklarını da görüyoruz. Ta 1981'de, yani tam 30 yıl önce devlet başkanlığına, başkanlık koltuğuna oturdu Hüsnü Mübarek ve kendisi bir generaldi, darbe yaptı. O gün bugündür de orada. Orada. o da var. Evet. Yani hani sürebilecek bir süreç bağımında. Ama babana söyle ondan pek hoşlanmıyoruz demişler göstericiler. Eylem günü yani Mısır polis gününde çok ilginç. BBC'den de John Lane şey yazıyor. Yaşananların Mısır'da son yıllarda görülen en geniş çaplı protestolar oluyor. Bence 40 yıldan beri öyle. Ve Tunus'taki kitlesel ayaklanmadan kesinlikle ilham almış. Esinlenmiş durumda protestocular. Tabii mesele şey zannediliyor. Yani Tunus'ta olduğu gibi işte yiyecek fiyatlarının ve e, petrol fiyatları da yükseliyor. Aslında onunla ilgili belki yarın biraz daha etraflı bir şey yapmamız gerekiyor. İlişiksiz değil tabii bir yandan. Çünkü çok ilişkili, ilişkili ama... Asıl talebin adalet olduğunu, bunca yılın sonunda muazzam ezilme baskı olduğunu da söylememiz lazım. Bunu durdurması güç görünüyor. Bu arada Twitter, e, Facebook falan işte sosyal medyayla ilgili Mısır elinden gelen sansürü şu anda uyguluyor. E, temel örgütlenme araçlarından biri de yine e, sokağın Twitter olmuş bu sefer Mısır'dakinde. E, ve o yüzden de Twitter'e Girişleri engellemek için Mısır e, elinden geldiğince e, işte serverleri kapatmaktan bilmem ne bir sürü işi yapmaktaymış. Öyle. Yani e, şimdi dün Abbas için yolcudur Abbas demiştik. Hı -hı. Mübarek için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu devrim mübarek olsun diye de biz kendimiz bir şey uyduralım yani, bari. Gazeteler bunu manşet olarak atacak eğer böyle bir şey olursa. Ama da, daha buna yol var gibi geliyor bana. Emin olma. Özellikle, Hangisinden? Gazetelerden mi? Gazetelerden emin olma. Ben ötekinin sonunun göründüğü kanaatindeyim. En azından büyük bir şey heyecanla izlemeye çalışıyorum. Gerek Tunus'u gerekse de e, Mısır'ı ve bundan sonra da başka ülkelerde de görülecek. Mesela Ürdün'de. Ürdün krallıktır ama çok medeni, demokratik filan deniyor. Halbuki e, yani Uluslararası Af Örgütü ve benzer kuruluşların raporlarına bak dünyadaki en ağır e, hapishane şartları, işkenceler, kötü muameller gırla giden bir ülke yani. Hı hı. Yani sonuçta baya e, şimdi şöyle bir şey var tabi e, mübarekin gitmesinden endişe duyacaktır basın öyle yerleşik medyanın sen devrim heyecanını duyacağını mı düşünüyorsun? E tabi canım ellerine mi yapışır? Bir gün öyle atarlar ertesi gün zaten bunun ne gibi dertler ürettiğine dair haber yapmaya devam ederler falan filan yani bir tutarlılık olması gerekmediği gibi o gün mutlu ertesi gün mutsuz büyük bir kuşkuyla karşıladıkları kanaatindeyim ben aslında çünkü ne var nasıl ne var? mesela işte şey var genellikle orada da işte dinci ya yani modernist akıma karşı dinci evet. bir gelişme var mı? Tunus'ta da Mısır'da da. Müslüman kardeşleri Mısır'da olduğunu biliyoruz. <gülüyor> yani Mısır'da Ama... gayet kuvvetli Müslüman hareket var ve zaten Mısır o yüzden daha şüpheyle bakılan bir yer. Laik kesim tarafından. İşte Tunus onun... daha iyi. Yoktu yani çünkü. Yok canım ona da öyle aynı şekilde. Ondan daha az evet. korkuyor gibiler e, okudum ya. sana Hı -hı. Mümtaz Soysal evet. şey. Ama şimdi Mümtaz binelim. Soysal iyice hani. Yok <gülüyor> Yo köşelin köşesi. Yani o ana hakkında benim hissettiğim daha çok Tunus'la ilgili yavru kuş. Yani çocuk muamelesi gören bir ülke. Ciddiye almıyorlar. Benim hissettiğim şey bu. Ama Mısır daha ciddiye aldıkları. O yüzden tehditkar bir durum. Yani devrim olup olmadığı bilinmez ama doğrusu gayet endişeyle karşılanıyor. Mesela Roni Margulies bugün şey yazmış. Radikal'de Murat Yetkin'in Tunus devriminden heyecan değil kaygı duyması doğal. Ya da kendini devrimci olarak tanımlayanların Tunus'a bakıp kaygı, korku ve kuşku dışında hiçbir şey duymamasına ne demeli peki diyor. Ve bazı örnekler vermiş yazarların. İşte Muhammed Muhammed Peygamber kabak sebzesini çok sevdiğinden Müslümanlar kabak için cennet tamı derlermiş ya. İslam hı hı. coğrafyasındaki gelişmeler 30 yıl önceki İran örneğinde görüldüğü üzere kabağın yine başımıza patlayabileceği kabak devrimleri de olabilir diye yazmış mesela bir günden Melih Bekdemir. Onu aktarıyor. Dolayısıyla yani Tunus'ta gelen gideni aratacak diye de yazmış. Aynı gazetede bir gün gazetesinde İbrahim Varlı mesela. Yani bir dini ayaklanmadan bahsediyorlar. ve gelenip gelenin gideni aratacağı yolunda da bayağı ciddi bir kehanet. Yok, yani daha arayacak bir şey olabilir mi bunların? Ama tabii stabilite statüko i̇şte, Tamam. Yani Mısır'daki durumun hakikaten sona varıp gerçekten Muvareen hani ne bileyim işte uçağa binip kaçtığı, yanına bir oğlunu alabildiği, öbürünü bıraktığı falan filan bir hal olur mu? Umarım olur. Hani bu şey içinde ama daha olgunla ben Vardığını hissedemedim o kadar. Evet hiçbir olayda zaten yani birbirini tekrarlayan şeyler ee, bir şey göstermek için tarih ama doğrusu esin verici diyelim. Kesinlikle yani düz bir domino etkisinden falan işte medyada gördüğümüz üzere ana akımda anlatılan bahsetmek mümkün değil hiçbir halk hareketinde ama. İşte e, mübarek Degaş pankartı aslında pek çok şeyi anlatıyor sonuç olarak. Yani dün mesela Mısır İçişleri Bakanlığı dün bir mesaj yayınlamış Anadolu Ajansı haberinden okuyayım. Gösterilere son verin demiş. Müslüman kardeşler örgütü sorumlu. Fakat aynı habere göre gerek Müslüman kardeşler gerekse de ülkenin başta gelen laik muhalefet partisi WAFT gösterilere ortak. ...olmamakla birlikte militanların gösterilere katılıp katılmamakta tamamen serbest olduğunu belirtmişler. Yani böylece hem layık kanat hem İslami kanat hem de e, ikisinin arasında bir yerde midir nerede bilmiyorum. Uluslararası bir şahsiyet olduğu için onu biliyoruz. Baraday ya da Baraday. Hepsi herkes katılabilir buna demiş. Bu arada Amerika'nın tepkisinin ne olduğunu biliyor musun? Neyle ilgili? M bu Mısır'da durumla ilgili olarak Kafası karışıktır herhalde oh canım. Net mi? Gayet net Mısır hükümeti sapasağlam Ayaktadır istikrardır demiş. O kadar düz arkasında duruyor mu mübarek? Evet ya? Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton açıklama Çok kaybı Amerika için kaybı e Yerine konmaz bir şey olur Mübarek diktatörlüğünün Çünkü oradaki Sacayağının temelini oluşturuyor işte. <Gülüyor> İsrail, Mısır ve Amerikan gücü. Orta Doğu yeni bu. Ee, onun için orası enerji kaynağında çok önemli. Ve Clinton demiş ki Mısır hükümeti sağlam. Ülke haklarının meşru ihtiyaçları ve çıkarlarına yanıt vermenin yollarını arıyor demiş. Bence günün hoş Demek konuşmaları... olan bu muymuş Mısır'da? Evet. Ha, tamamıyla yanlış anlamışız. Evet. Ya özür dileriz o zaman Sayın Mübarek'ten e, ve yanındaki tüm memurlarından işkencecileri dahil olmak üzere. Verin o mübarek elimizi <gülüyor> öpelim Sayın Mübarek Bükememişiz. diye. Bükememişiz bari öpeceğiz değil mi buna geliyor iş. Bu arada bir de First Lady'nin elini de daha batıcıl bir edayla öpsek de olur değil mi? E tabi tabi çok daha da uygun olur zaten yapmak gereken budur. First Lady... Bu first lady olayını anlamıyorum. Second, third Abi, diye bir şey yok first lady değil mi? İkinci üçüncü. Karıştırdık tamam. First lady'si var mı? First lady değil ki. Kim? Dışişleri Bakanı kendisi. Karıştırdık. Madam diyeceğiz. Madam, Doğru. Madam Secretary diyeceğiz herhalde. Verin elinizi öpeyim. Yani böyle işte Mısır hükümeti neymiş? Sağlammış. Ülke halkının meşru ihtiyaçları ve çıkarlarına yanıt vermenin yollarını arıyormuş. Şahane, değil mi? Mısır Twitter'i kesti, ama bu Twitter kesilebilir bir şey mi bilemiyorum. Facebook'ta 90 binden fazla kişi gösteriye yapmaya hazır olduğunu açıklamışlar. Yani Amerikan sitesi Herdict.org Twitter'da Mısır'da Twitter'a Mısır'da erişimin imkansız olduğunu açıklamış, ama bilemiyorum durumu. Twitter'ı keserek falan yapılacak aşamayı geçmiş gibi geliyor bana ama gene de belki de kendim fazla, kendimi devrim rüzgarının heyecanına fazla kaptırmış olabilirim. Çayımdan bir yudum alıp kendime geleyim. Ee, güzel e, haberlerden biri de şey tabii, Tunus'ta da devam ediyor ayrıca onu da hemen söyleyeyim. Tunus'taki durum ve yeni bir hükümet oluşturulması Tunus'ta yeni hükümet bugün oluşturuluyormuş hükümet sözcüsü Tayib Bakuci geçen hafta beş istifa ile boşalan makamların doldurulacağını söylemiş bağımsızlar atanacakmış ama hükümette devrik diktatör Zeynel Abidin Binel'in partisi RCD'ye bağlı siyasetçiler hala çoğunluktaymiş kabul etmiyor Tunus halkı nedense yürüyüşler var. Ve bu arada Gefsa kentinde askerler ekonominin iyileştirilmesini talep eden yüzlerce protestocuyu dağıtmak için havaya ateş açmış. Böylece ordu ilk defa ülkeyi terk etmesinden sonra Binel'in ilk kez duruma müdahale etmiş. Orada da gayet kritik günler yaşanıyor ama bunun önünün alınabileceğinden emin değilim. Yani çok ilginç bir şey yayınlanmıştı, yayınladığı makale yayınladılar. Ee, şey, yeni bir çağa girdiğini söyleyebiliriz. O da kaynakların peşinde isyanlar. Kaynak için isyanlar. Hamma, madde ve doğal kaynaklar için isyanlar var. Tehlike yani yükselen fiyatlar hem gıda hem petrolde bir de aşırı iklim olaylarıyla birleşince çok uh, hareketli günler ve yıllar bekleniyor. Mükemmel bir fırtınadan bahsediyor. Michael Klayer mesela yeni bir yazı yazdı. Bu konunun en büyük uzmanlarından ayrıca da Birleşik, uh, Birleşik Krallık. Yani Britanya'nın bir komisyon raporunda yiyecek güvenliğinin sağlanması küresel uh, açlığın önlenmesi için tek eylem deniyor. Bunlara belki daha sonra bakma fırsatımız olabilir. Gelelim Filistin belgelerine. Öldürüz Son derece ilginç. Üçüncü gününde müthiş şeyler daha açıklandı. <gülüyor> en önemli şeylerden bir tanesi Britanya ile şeyin arasında MI6 var ya gizli teşkilatı. İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı. Evet baya yakın ilişkideymiş şey, İsrail'lerle ve Filistin'in yönetimiyle Hamas'a karşı bastırmak için tedbir alacaklar durumu çıkıyor ortaya ve doğrudan hat kurulması İsrail istihbaratıyla hı hı. doğrudan çalışıyormuş Filistin otoritesi. Yani düşmanla düşman istihbaratı bu haberi daha önce yapmıştık ama şimdi belgelenmiş oldu tamamen ve hotline yani kırmızı hat çekilmiş İsraillilere ve bu Britanya yetkililerin İngiliz emperyalistlerinin neler yaptığı Orta Doğu'da eski sahipleri ülkenin değil mi Filistin'in filan bir evet, miktar. Casus Lawrence'ı hiç hatırlatmayacak, aratmayacak daha doğrusu. Çok hatırlatacak, hiç aratmayacak. O rollere soyunuyorlarmış Britanyalı yetkililer. Hem e, Filistin Otoritesi, PA diyorlar olan, Filistin, Palestine Authority, hem onu yaratmakta ve desteklemekte acayip önemli rol oynamışlar. Ayrıca başka belgeler çıkmış. El yazılı notlarda 2005'te, Filistin otoritesiyle İsrail arasında el yazışmalarıyla notlar çıkmış. Bir Filistinli El Kasım Tugaylarından e, olan e, Hasan El Madun'un öldürülmesi için okey, yeşil ışık vermiş. <gülüyor> İsrail, hatta önermiş. E, nasıl biliyorsun onu da? Neydi adamın adı? E, Genelkurmay Başkanı ...Şaul Mofaz, hı hı. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı... ...tam hatırlamıyorum şimdi görüşmelerde... ...niye öldürmüyorsunuz bu adamı demiş. El yazılı notlar geçiyor. Cevap var mı? İyi olur. yani Tam bir cevap yok olur mu öyle şey falan... ...fakat kısa süre sonra roketle öldürülmüş adam. Hı. İyi. Kimin öldürdüğü bilinmiyor... Hasan El Madun ve önde gelen Hamas liderlerinden biri İsrail füzeleri tarafından 2005'te öldürülmüş. Ayrıca İsrail'den isyan bastırmak için bu isyanlar var ya Tunus'ta Mısır'da gördüğümüz. İsrail hı hı. E, Filistin'de de olur diye Filistin otoritesine de bol göz yaşartıcı gaz e, bombası talep etmiş Filistinliler, Filistin yetkilileri sin olmaz canım. Bu vermişler. Yani şey olmaz bir şey olmaz. Hı. Yani insanlar yeterince yemek bilemediği için hani hareket etmek, kıpırdanmak uzun süre devam ettirmek çok kolay değil. Yani çok hoş bir ilişki var aralarında. Niye istiyorsunuz demiş. E işte isyan olursa bastırmak için demişler. Aa olur, veriyorlar ve vermişler mesela. Yani işin içinde İngiliz gizli servislerinin MI6'sın, İsrail gizli servislerinin Shinbet'in ve Filistin otoritesinin yer aldığı ...hatta baş görüşmeci sahibi harekatta ben bu da Hamas'ı baş düşman olarak görüyorlar kesin olarak. Yani çok ilginç aslında. Hı hı. Asıl düşmanları İsrail değil. Hamas ve ona karşı Ama politika ve... böyle bir şey değil midir zaten hani verili koşullar vardır işgal çürütür işgal kaç senedir devam ettiği için artık hani temel düşmanlık durumu onunla ilgili değil. İçeride kimin kazanacağı kimin güçlü olacağına dair itiş zaten birinci itiş bu öncelikli itiş bu çünkü hep karşılarına çıkan bu İsrail zaten kadir ve mutlak. Evet e, yani Tony Blair zaten işin başında. Sonradan kuartetin başında barışı da getirmek için dürüst ara bulucuydu dost. Tam hı hı. inandırıcılığını biraz kaybetti bu belgelerden sonra bence. Sen inanıyordun söylüyordum ben Volkan'la size. O kadar güvenmeyin bu İngilizlere. Yine de beklemek Tony Blair. lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakalım. Tony'ler biz yapalım demişler. Hamasa karşı Amerika'nın öncülüğünde bir taarruza girişelim demişler. Tam seçimleri kazanmasının yıl dönümünde konuşuyoruz bunları. Dün daha konuşmuştuk yıl dönümünün yıl dönümünü. Gerekirse öldürürüz de bazı Filistinleri öldürmekte gerekebilir diye konuşan da şey var. Sahip Erekat var. Aynen böyle konuşuyor. Soruyorlar şey <gülüyor> Arap gazetecilerine ne diyorsunuz buna diye ne diyeyim diyor Londra'da yayınlanan El Hayat gazetesi var ya Bari El Atwan onun sık sık yazılarını da Radikal gazetesi çevirip yayınlıyor biz de arasında yorumlarını paylaşıyoruz dinleyiciyle onunla konuşma vardı El Cezire'de ne diyorsunuz bunlar belgeleri çıktı diyorlar e biz buna ihanet deriz bir de skandal deriz diyor. Yani Filistinleri öldürmek de biraz iyi olmamış Filistin yetkilileri tarafından. Öldüreceğiz demek bile diyor. Filistin yönetimi de bu arada sızan belgelerin kaynağını arıyormuş. Onu da söyleyeyim. Hmm. Yani. yani mültecilerin dönmemesine, dönmemesini konuştular. Filistin'in en kutsal meselesi yerleşimlerin daha da açılması hatta El Aksa'nın bile en kutsal üçüncü yer Müslümanlar için olan yerinde hadi onu da verelim üstüne de siz de bizimle artık bizi tanıyın gibi konuşmalar var baş müzakerecilerden bir Şahat'ta belgelerle ilgili açıklamada muhtemelen gerçekler asıl sorun bu belgeleri nasıl okuyacağımız bağlam dışı diyorlar bağlamdan kopar <gülüyor> koparmadan okuyacaksın diyorlar Okumak lazım bağlamdan koparmayın siz kendiniz okuyun diyor El Cezire'de biz buraya koyuyoruz bunların tamamını koyuyoruz belgelerin diyor 1660 belge var aralarında deşifre el yazılı notlar haritalar taslaklar ve de e-mail yazışmaları hepsi var. Bu şahat belgelerden yalnızca üçü İsrail'li müzakerecilere sunulmuş. Kalanlarsa iç tartışmalarda kullanılmış diyor. Her şey üzerinde anlaşmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmamış ibaresini de içeriyor bu belgeler diyor. Yani Kendilerini savunuyorlar ama bence onlar da gidici bir durumda. Şimdilik onu da bırakalım ve bir ara verelim ondan sonra devamlı konuşuruz açık Stefan Grappelli ve Django Reinhardt'la birlikteydik. Lambeth Walk adlı parçayı birlikte seslendirdiler. Django Reinhardt'ı biliyoruz. Stefan Grappelli'yi de çok iyi biliyoruz. İkisinin birlikte kurdukları grupta caz, müziği dünyasını tepeden tırnağa değiştirmiş oldu söylenebilir Avrupa cazını özellikle ama dünyadaki bu müziğde Stefan Grappelli kemancı bu çok dalda ve çok önemli müzisyenlerle de yapan bu müthiş kemancı 1908'de bugün doğmuştu. Yani Kente du Aude Club Club de France diye gitarist Django Reinhardt'la 1934'te Kurdukları Beşli çok önemli bir öncü rol oynamıştı. Kendisi 1997'de hayata veda etti. Stefan Grappelli'ye bir günaydın demiş olduk. Lambeth Walk adlı parçayla. Evet devam edersek Açık Radyo'da, Açık Gazete'de haberlere Avrupa Konseyi'nin Kosova organ kaçakçılığı raporunu onayladığını da söyleyelim. Bu Resmilik kazanmış oldu böylece. Evet, çok önemli bir şey bu da evet. aslında. Kosova Başbakanı Hashim Thaçi'nin organize suç ve organ kaçakçılığıyla ilgili ilişkili olduğu belirtilen raporu, çok ayrıntılı bir rapor bu. Ve UÇK diye adlandırılan Kosova Kurtuluş Ordusu onun içinde bir grup 99'daki savaştan sonra ellerindeki esirleri Arnavutluğa götürüp Sırpları önce böbreklerini ve diğer organlarını alıp Sonra da öldürdükleri organlarını da sattıkları yazıyor. İsviçre'li senatör Dick Marty iki yıl süren bir çalışma sonucu hazırladı bu raporu. ve başbakan Şu anda başbakan olan Kosova Başbakanı Haşim Taçin'in de işlenen suçlarda önemli rolü olduğunu öne sürüyordu. Yani savaşta uzanan süreçte suç dünyasındaki mafya faaliyetlerine başlayan o dönemden bu yana ülke yönetiminde ağırlığı bulunan bir şebekenin lideri. Yani baş, bu da şeyin yıl dönümünde, Al Capone'nin doğum yıl dönümünde, dün hı hı. de o, 1947'de, ölüm yıl dönümüydü onun da, e, tanıdığımız bir şey. Yani çok ayrıntılı bilgiler, belgeler var, yalnız organ kaçakçılığı değil, aynı zamanda uyuşturucu ticaret, eroin ticaretinde de çok önemli rol oynamış oldukları ve de silah kaçırıp, yani başka da bir şey kalmadı zaten. Uğraşılabilecek en karlı üç faaliyetten biri herhalde bu. Eroin ticaretinde kontrolüyle FBI da öyle söylüyor ve diğer istihbarat. Yani bu adam başbakandan bahsediyoruz. Yeni bir bağımsızlığına kavuşmuş bir ülkenin başbakanı. Yani Türkiye'den, Moldova'dan, Moldavya'dan ya da Kazakistan'dan ve Rusya'dan yoksul kişiler bir böbrekleri karşılığında 20 bin dolar ödeneceği vaadiyle Kosova'ya getiriliyormuş bu vaad ile. Daha sonra da çok düşük paralarla maliyeti çok düşük olan bu organların 130 bin dolara varan fiyatlarla hastalara nakledildiği de öne sürülüyor. Bu ameliyatlarında medicus adlı bir klinikte yapılıyormuş Priştine'de o kliğin de taçıyla bağlantısı oldu ileri sürdüğü raporda yani tınca da... olma şansı var mı ki? yok yani hani ülke çok büyük bir ülke değil çok fazla merkez bir şeyler de yok zaten ne varsa biliniyor o yüzden. Bu Kosova Kurtuluş Ordusu'nun aslında tamamen CIA ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon Finan tarafından örgütlendiği, kullanıldığı yazılmıştı. Çok biz de o zamanlar söylemiştik. Sonra biraz kızanlar da olmuştu bize ama. Tabii şunu söylemek lazım herhalde. Yani Kosova'da olan haksız olduğu insanların Kosova'da olanlarla ilgili Kosova'da örgütleniyor olması zaten beklenecek şey. Yani hiçbir e, ajanlık faaliyeti yoktan bir halk hareketi var edemez. Hani saçma sapan bir emperyalizm rüyası var ya hiçbir şey yok ortada. Birileri nedense bir araya getirilebiliyor, hareket ettiriliyor falan böyle bir şey yok. Hayır, var ama... olan bir durumu kullanır zaten değil mi İstihbaran. Evet Tabii yani şöyle bir şey hatırlıyorum. Ayrıntılı analizler çıkmıştı o zamanlar uluslararası e, siyaset alanında karama oynatanlardan. Yani mesela 200 kişilik bir grup bir sene içinde 20 bin kişiye filan ulaşmıştı halk hareketinin büyümesi de böyle yani çok büyük paralar ve destek silah desteği gelmiş oldu o zamanlar ortaya konmuştu tarihçiler tarafından filan daha sonradan yani onu söylemek istiyorum sadece elbette başlangıcı var haşim taçı bunların hepsini reddediyor tabi ama ne olacak amerikanın bu kadar büyük desteği varken türkiye tanıyor değil mi kosova'yı Öyle ...ilk ya. tanıyanlardan evet. biriydi. Peki Türkiye şeyi tanıyor mu? Filistin'i? Ha Filistin'i. Ee, yok ama daha sınırları belli değil ya. Ama bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi uluslararası hukuk dalında... ...uzman John Whitbeck... yaptığı bir hesap var. Buna ne diyeceksin bakalım. Ee, dünya, dünya halklarının... E, %90'a kadarki kısmı Filistin'i tanıyan devletlerin içinde oturuyormuş. Yani Filistin'i tanıyan ülkelerin dünyadaki oranı, nüfus oranı %80 ila %90'mış. Hı hı. Peki Kosova'yı tanıyan, Filistin'i tanımayan, Kosova'yı tanıyan ülkelerin oranı ne kadar dünyalıklarının %10 ile %20 arası. Bir tuhaflık yok mu burada? Var mı? Gayet, <gayet normal. Evet Kosova'nın bağımsızlığına bir diyeceğim yok ama Filistin'de başbakan ve bu hükümet Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bu kadar destekliyor One Minute'lerle filan. Bir de Filistin'e böyle bir destek... Ne diyor bu konularda? Kosova bir konusunda mi? bir şey söyledi mi? Söylemedi. Bu... Görmedi. Haşim Taç'ı raporu filan üzerine. Peki bu Filistin'deki <gülüyor> son açıklamalar konusunda bir şey söyledi mi? Ya AKP'nin taraf olma haliyle ilgili temel sıkıntılardan biri... E, Hamas'tan yana ağırlığının... Hani Hamas'la ilgili bizim bir sıkıntımız, endişemiz, zartımız, zurtumuz yok. Getireceğimiz eleştiriyi de, desteği de zaten açıktan veriyoruz. Program olarak ama e, oradaki o dengeleri karıştırıyor olmasıyla ilgili olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Eğer şu anda Filistin tanıyacak olursa Abbas yönetimine bir destek vermiş olacağını da düşünüyor olarak bence hareket etmiyor onlar ihtimali yüksek. Benim daha çok kafam oradan işliyor. Hayır yani. Dün... Yoksa niye tanımasın ki gayet hani zaten en ağababa benim modunda gezmiyor işte ortalıkta. Ben de onu soruyorum ama Amerika istemiyor olabilir. Aman Amerika ne önemi var bağımsız bir ülkeyiz biz ya. Neyse bağımsızlık. Hayat bu anlamını anlayamadım. Evet yani Latin Amerika <gülüyor> ülkeleri patır patır bir bir ardından son olarak da Peru'nun da katılmasıyla yüzün üzerinde ülke. Meşru, <gülüyor> egemen, özgür ve bağımsız bir ülke olarak tanıyor. Bakalım. İsrail, Amerikan onayı olmadan tanıyabilecekler mi? Merakla bekliyoruz. Evet, Fransa'da da... E, bayağı ciddi bir Tunus'la ilgili iktidardaki UMP partisinden bizimle beraber çalışan Adrien adlı arkadaşımızın bize bildiği, verdiği bilgilere göre Le filan çıkan Michel Alyomari bayağı ciddi bir Dışişleri Bakanı hanım çok ağır şeydeymiş ve mecliste de savunamamış biliyor musun? Önce şey demişler Tunus Tunuslara Fransız deneyiminden yararlandırmayı önermiş. Binali'ye biliyor musun? Hmm. <gülüyor> Bunu pek Fransız deneyimi. Evet. Gerçi e, o dönemki sömürgeciliği de e, kötü bir şey olduğunu bile Fransa kabul etmiyor. Çok faydasını gördünüz. Geliştiniz insana döndünüz yahu hala resmi söylemlerden biri. Ama bu kadarını biraz herkes fazla ileri gitmek gibi görmüş. E, taş doğrusu. atıp da kolumuyor diyor alt üstü soruyor. Bir şey yapmış yani? Yok destek evet, tamam. de vermemiş zaten. Ya paracıklar ne oldu bu arada? Cebellezi ettikleri. Altın altın hikayeleri. Hmm. Ya şimdi e, İsviçre bankalarındaki hesaplar donduruldu. Fransa soruşturma başlattı. O altınlar birine altınlar rüşvet, rüşvet gidecek. Altınlar Dubai'de. İşte o altınlar birine rüşvet gidecek. Dubai, Pasaport karşıtı. Dubai'nin şeyhidi. Karısı insan hakları savunucusuydu biliyorsun. Buraya geldiğinde hmm. medyamız... Hmm. Ya bunun kadar insan haklarını seven insan Üzerine yoktur. Üzerine elinizi öpeyim. Evet. El e, Kaddafi'de insan hakları ödülü veriyor. Daha yeni aldı başbakanımız. Evet. Gidip hiç ayıp mıdır değil midir düşünmeden. Ne oldu o Burgu Kuleler? Dubai'de yaptı. Burgu Dubai Kuleleri bilmiyorum da adalar vardı ya hatırlıyor musun? Adalar batıyormuş. Değil? Batıyor evet ya. Ya orada birbirine girdi şirketler şimdi. Kumu sen taşıyacaktın. Hayır ben bilmem ne yapacaktım falan diye. Adalar çözülüyorlar. Dubai ekonomisiyle birlikte mi diye de böyle simgesel, şiirsel bakışlar mümkün. E bir buçuk ton altının da Dubai ekonomisine fazla bir katkısı olmaz. E olmaz da ne olacak yine taş mı atacak kolun yorulur diye sorarım. Alt üstü iki pasaport vereceksin yani. Olur o iş ya. Yani bir buçuk ton altına olanın bu dünyada sırtı yere kolay kolay gelmez. Bir şekilde sırtını bizden daha sağlam yere yaslar diye düşünüyorum. Hey gidi günler, bin Ali vardı bir zamanlar diyorsun. Ama tabii Tunus'ta durum hiç belli değil, helal olup biteceği. Eskisinden daha kötü olur mu zannetmiyorum. Daha iyi olma ihtimali var ama dünya tabii endişe verici bir şekilde gidiyor. Şimdi gelelim Türkiye'deki bazı haberlere. Bu balyoz hikayesinde ilginç şeyler olmuş. Hayrola. Bak yerimiz kalmadı demiş. Gözcükten çıkan belgelerde askeri savcılık tarafından görevlendirilen Tu Amiral Tosun başkanlığındaki 5 kişilik bir bir kişi heyetin hazırladığı 30 sayfalık <gülüyor> bir rapor çıkmış. Soruşturmada tutuklanan binbaşı Kemalettin Yakarla baş başçavuş Erdinç Yıldız'ın ifadelerine de yer verilmiş. E, bu be, yani 3 ve 5 numaralı hard disklerin kullanımına 28 Temmuz 2009'da son verdik demiş Yıldız. Bu belgeleri imha edilecek diğer malzemelerle birlikte döşemenin altına yerleştirdik demiş. Neden? Biraz yeni gelin hikayesine benziyor. <gülüyor> yerim dar. <var> <gülüyor> da. <gülüyor> Yenim dar yerim dar. Dans hikayesinde yani demiş? evet biraz böyle zorlu olmuş ama. Ee, bilmiyorum ee, iyi hayırlı olsun Pek şimdi neymiş yer yokmuş Yer olmadığı için gizli belgeler e, Döşemenin altına konulmuş evet, Söz konusu belgeleri yer yoktu Kısım amirliğinin zeminine sakladı. E eğer bunlar çok gizli belge ise Kozmik odaya yok çok gizli belge değilse e, Şube başkanlığının yer altı Benim bildiğim kadarıyla çünkü askere gittim Kısa süre gittim gerçi ama Hani e, gördüğüm kadarıyla e, Nasıl tuvalete gidileceğinden nasıl selam verileceğine her şey yönetmeliğe bağlı. İç hizmet talimatlar. E, evet. İç hizmet falan yanında kısa kalır canım. Yani televizyonun açmanın ve kapamanın nasıl olması gerek ne dair yönetmelikler olan bir yer. Evet. Hani iyidir kötüdür ayrı bir tartışma olarak yürütülebilir ama... ...hani e, yer kalmadıydı karoların altına koyduk pek askeri gelmedi bana açıkçası. Özellikle gizli belgelerden falan bahsettiğimiz zaman. İnanmıyor musun sen şimdi buna yani? Yani hayır inanmıyor. Bu ya, Daha doğrusu şuradan netleştim ve sertleştim inanmama haline. E, dün akşam Arman Kuloğlu tanıyanlar tanır e, çok saygın emekli generallerimizden biridir. Yine televizyondaydı haftada dört gece olacağı üzere e, ve tabii ki konu buydu. Siz ne diyorsunuz efendim hikayesi? O uzman mı? O asker. Yani o, o, o şimdi uzman mı? O şimdi uzman ama o asker. <gülüyor> ya o bu konularda söylüyor, söz söylüyor. Hani dengeli yayıncılığıyla biliniyor. Aslında şundan seviyorlar benim anladığım, nazik bir dili var. Öyle hani emekli general gibi höt höt, höt, höt parmak sallayıp fırçalamıyor milleti falan. O yüzden televizyon friendly bulunduğunu düşündüğüm bir emekli general. Neyse ee, tabii ki Ergenekon'un bir fasafisi o, lav silahının boru e, belgelerinde kağıt parçası olduğunu düşünüyor. Bunu söyleyeyim. Bunun üzerine de şunu kurgulayalım. E, Valla bu belgeler oraya niye girmiş ben de anlayamadım. Bu tabi çok doğru bir tavır değil. Yerimiz yok diyorlar. E, yok diyorlarsa yoktur herhalde. E, ama yani çok da normal bir durum değil. Evet. Falan dışında bir açıklama getiremedi bu hale. Çünkü her şeyi açıklayabiliyor. Yani şu ana kadar açıklayamadığı hiçbir şey. Tabi açıklama dediğim burada tırnak içi ama açıklayamadığı hiçbir şey görmemiştim. İlk kez gördüm. E, bu bayağı geniş bir sıkıntı anladığım Evet hayır ama mesela Radikal Gazetesi'nde de e, hiç böyle bir sıkıntı yok. Gölcük'te işler karışıyor başlığıyla koymuş benim görebildiğim kadarıyla. Gölcük'te işler karışık zaten ya o daha ne karışacak? Anlayamamışlar mı şimdiye kadar karıştığını? Hayır. Ha, yani e, istihbarat şube başkanlığının altında gizli bölmeler olduğunu, oradan çuvallarla belge çıktığını görünce karışık olduğunu kavrayamamışlar. Bilir kişi gerekmiş öyle mi? Evet. Ya da anlamak istememişler. Böyle de söylenebilir. Askeri bir kişi görüşünü açıklıyor. Bu Burada bulunan belgelerin bugünkü bugünkü bugün gazetesinde manşet bu. Askeri bir kişi görüşünü açıkladı diyor. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramalarda bulunan belgelerin yer darlığı nedeniyle oraya konulduğu iddia ediliyor. Bunun türküsü var mı? Yeğenim dar, yeğenim dar. Türküsünün bilmiyorum melodisi valla. illaki vardır. vardır. Çalmamız lazım. Ayrıca da radikal diyor ki karışıkla hem yer yetersizliğinden döşeme altına konulmuş döşeme altına özel özel değil. O da niye yapılmış? Hep hep kötü niyetten oluyor bunlar. Ben sana söyleyeyim. Şimdi döşemeler niye yükseltilmiş? Dün mantıklı iki tane açıklama getiren e, iki kişi vardı yine televizyonlarda. Yer karolarının vantuzla çekilmesinden sonraki olaydan bahsediyoruz. Evet evet o yerin altında gizli bölmeler niye var diye bir soru atıldı ortaya saçma bir şekilde. Niye soruyorsun sana ne? Değil mi? Neyse sordular sormuşken cevabını da aldılar. Efendim bilgisayara geçildikten sonra ne oldu? Ortalık kablo doldu. Kablolara o takılır bu takılır. Ne yapacağız bu kablolar diye düşünmüşler, düşünmüşler, düşünmüşler. Demişler ki bunu alttan bir sistemle geçirsek. Bir dakika, bir şey anladım. Bilgisayara mı geçildi? Geçildikten sonra evet evet geçildi. Ne zaman geçildi bilgisayara? <gülüyor> 1960'ta. <gülüyor> Tam 27 mayıstı. Eee Geçilmiş bilgisayarı sonra bu kablolar için işte yer altından yollar yapmışlar. Böylece kablolar alttan geçebilir. Tabii niye o kadar derin ve on çuval sığacak kadar geniş yapmışlar dersen e yaparken sen de bir şey dar mı yaparsın? Olabildiğince büyünce de kullan falan gibi bir mantıkla yapılır. Bu bir Türk adetidir. O Ye sebep yerim ya. dar diyorsun yani. İşte yerim dar olmasın diye baştan sadece kabloluk yer açmayacaksın. Üç oda bir salon yapacaksın aşağısında. Ama şimdi yerim dar diyorlar. İşte dar... Olduğu için bu darlığı önlemek adına yapılmış zaten. Böylece ne olmuş bak on çuvalı da sokuşturacak bir yer bulmuşlar. Peki, Gerçi o... odaya giriş biliyorsun sadece 3-4 kişinin izni olan bir şöyle şey. hani e, erler geçerken gizlice sigara Efendim içmek için o odaya falan girmiyorlar. Yani e, oraya girmek çıkmak falan baya bir olaylı bir durum ama bir de şey çok ilgimi çekiyor benim bütün bu teoriler içinde. En sevdiğim o e, silahlar gizlendi. ...hükümet tarafından komplo... ...ya da birileri tarafından... ...tam Bey, adı söylenmiyor... Beykoz'daki silahlar değerlarlığından i̇şte, mı oraya gömülmüş... ...tam da bu... ...efendim asker salak mı niye gömsün... ...hadi gömdü bu kadar derine mi niye gömsün... ...kepçeyle çıkartıyorsunuz böyle iş mi olur... ...falan filan... Ee, ...burada bir bit yeniği var... ...efendim askerler salak mı niye bilmem neleri saklasın... ...madem darbe yapacak... ...niye oraya koysun niye... ...böyle bir niyelerle dolu bir sorular zinciri var ya... Hı -hı. O zincir bir türlü kırılmıyor çünkü hani her neyin cevabı ancak yapanında gizli ama sürecin içinde bir şeyler böyle üst üste bindiği zaman hani yani askeriyenin kozmik belgelerinin istihbarat şube başkanlığının altına gizli bölme yapılıp oraya sokuşturulduğu polis asker ya da neyse kötü niyetli kişiler tarafından düşünülebilecek bir şeyse askeriyenin haberi olmadan bunlar olurken. Ee, bir gariplik var gibi geliyor bana. Hadi bir yerde yaptılar, beca her yerde mi beceriyorlar ya Poyrazköy'de gidip silah saklıyorlar. Askeriyenin haberi olmuyor. Kepçeler geliyor, aa hep birlikte şaşırıyoruz. Oradan belge çıkıyor, sokuşturmuşlar. Aa hep birlikte şaşırıyoruz. Hiçbiri gerçek değil. Peki o yer başka belgeler de var mıymış orada? Bilmiyoruz Konan. ki. Ha şimdi şey diyor sadece balyoz belgesi. Son sorun bu sadece Balyoz'un mu gömmüşler? Hayır gözümse. efendim şimdi zaten orada on çuval dokuz çuval belge var. Bu çıkanlar. Hepsi balyozla ilgili değil mi? Bu çıkanlar sadece bir çuvalın içindeki bir belgeler yanının yüzde onu bile etmez diye bir savunma var ayrıca. E, yani ne demek bu anlayamıyorum ama anladım daha devamı gelebilir anlamında kullanılıyor. Değildir herhalde ne bileyim bir garip bir savunmama savunusu var. Peki şeyler, o zaman ben e, şeyi de bir sorayım. Bu Mutki'de, Bitlis'teki iskeletler, kemikler vaziyeti, onlar da mı yer oraya gömülmüş ee... cesetler? Hı? Kimsenin gömdüğünü bilmiyoruz. Bunların da zaten yine yerleştirilmiş bir komplo olup olmayacağına dair düşünmek lazım. Botay sırasında asit kuyularına insanlar atıldığına dair bir sürü bir sürü konuşma görgü tanığı çıktığında bunları söylüyorlardı. Bunlar yalan. Bunlar komplo. Evet ama yani Mutkide şimdi dün büyük ihtimal. Leyla İpekçi de yazıyordu itiraflar döneminin patolojisi diye taraf gazetesinde yani. Kanıtıyla ortaya çıkmış, hasır altı edilemeyecek hale gelmiş suçların dahi göz ardı edildiği bu ülkede nihayet itiraflar dönemi geldi diyor. Son 3-5 gün içinde gazetelere düşenlere bakalım. Bir bakalım. Mutki'de kimliği tespit edilemeyen PKK'lılar olarak tutanağa geçen 15 cesedin Mutki Belediyesi tarafından Kavakbaşı yolu üzerinde müsait bir yere gömüldüğü ortaya çıktı. Bunu okumuştuk hatırlayacaksın. Müsait hı hı. bir yere. Yani şu muhabim minibüsler muhabbeti müsait bir yerde ineyim gibi bir şey. Bunun üzerine bulunan kişilere ait kemiklerin defin ruhsatına göre 99 yılı eylül ayına ait olduğu belirtilince bazı kayıp yakınları umutlanıyor. Tabii ihbar yağıyor. İşte senin de dediğin yani insan hakları derneğine ihbar yağıyor. Askeriye avdularında, asit çukurlarında, dere kenarlarında, yaylalarda, uzak çöplüklerde kemik bulunuyor artık. Bu mevzuda ilk yazılarımızı yazdığımız dönemde iki yıl oluyor. Siz çıldırdınız mı? Orada sadece hayvan kemikleri çıkıyor. Her şeyi uyduruyorsunuz. Aynen bunu demeye çalışıyordum. Yalancılar yalancılar diye parmak Yazılı sallanıyor. Yazılı mailler değilim. alıyorduk. Oysa 90'lı yılların dehşeti öylesine baskıcı bir ortam yaratmıştı ki... Yakınlarına ne olduğunu sorgulayanlar dahi canlı kalamıyordu bölgeye diyor ki bugün... Bugünkü şeyde de zaten inanılmaz bir açıklama var. Belki 9.30-10 arasında ona da değinme fırsatı buluruz. 92'de 38 kişinin öldüğü olay sonrasında gözaltına alınmış olan Emin Aktar kafasından vurulmaktan bir telsiz anonsuyla kurtulmuş son dakikada. Onun hikayesi var. Onu da sonra anlatırız. Albay götürün derekenler. Burada bir avukat var ne yapalım avukatı diye sormuş askerler. Götürün derekenlerine. Bitirin, İşin, bitirin. işini yani da ne soruyorsunuz tadında? Bir durum gelmiş telsizden. Götürmüşler dere kenarına. Tam işini bitireceklerken heyet gelmiş köye. Şimdi Avrupa, ateşe... Avrupa birbirinden evet. de. İşte bu emperyalistler maalesef işlerimize burunlarını sokuyorlar biliyorsunuz. 39. Ee, kafasına cese, sıksan kurşun sesi. Sıkıntı. Halbuki e, tam da bu sebeple belki jitem elemanlarına birer susturucu yanlarında taşıma zorunluluğu getirmek gerekiyordur. Eksik ve yanlış iş yapılabiliyor zaman zaman. Evet, yani ne ezilmesi bana ezilmiş tek bir kürt, gö bir tek kürt gösterin diye malum kişilere cevap yetiştirmeye çalışmıyorum. Ne zamandır susuyorum çünkü artık bizzat suç konuşuyor demiş pekçi Toplu mezarlar her gün açılıyor. Mutki'deki kazılardan başka Bingöl'de, Çemişgezekte, Kızıltepe'de şu geçtiğimiz iki yıl içerisinde toplu mezarlar bulundu. Bitlis civarında da mezarlar olduğu söyleniyor. Tabii Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Kırsalı'nda Yani böyle bir durumda bunların yer darlığı... Yani ...illa tabii bunların hepsini şey çıkarmak ıı, isteniyorsa yapılabilir bu. Hiçbiri suçlu değildir işte. Gölcük'te de <gülüyor> işler karışıyor diyebilirsiniz. Hı hı. Yani yer darlığından konmuştu zaten. Ben ama 28 manşetin Temmuz hala 2009'dan sonra son verildi. O dolayısıyla her şey de diyor çünkü manşetin altında. E, suga ve oraj dosyaların bulunduğu diskte 28 Temmuz 2009'dan sonra kaydedilmiş diyor. Selahattin haberi radikaldi. De. Yani demek ki onlar geçer ya sahtekarlık sonucuna varacağız herhalde. E, o sonca da var mı? Bir de işin ilginci bilirkişi raporuna baktığın zaman bir kişi raporunda şu yazıyor çok net olarak iyi bir şey değil iki taraf açısından da taraflar var ya garip bir şekilde kimse ahlak adaletle ilgili değil tarafı böyle bir saçma sapan bir dünya algısı neyse onu geçelim yani Bütün filistin karesinde de aynı şey var çünkü hiçbir hı hı. filistinlerin adalet ve şey kavuşmaları ile ilgili hiçbir şey tartışmıyorum. konu bu değil. Konu başka. Amerika'nın ve Ama şu anda bizim söylediklerimizle AKP'yi desteklemek için değil mi? Zaten Tabii bütün öyle. hikaye bununla ilgili. Maksat e, iktidarı desteklemekle ilgili. Yani bilirkişi raporu gayet net şunu söylüyor. Bunun tarihlerini biz belirleyemedik. Bu haritikler ne zaman yazıldığını, hangi bilgisayarda yazıldığını da belirleyemedik. Belirleyemedik diyor. Şimdi belirleyemedik. E peki Aynı haberin içine var çünkü bunun yazıyor olduğu bilirkişi raporunda aynı haberde o zaman hemen üstünde kocaman niye yazıyor 2009'dan sonra yüklenmiş diye. Yani e, gerçekten en tatsız olanı taraf olduğunu çaktırmama hali ki Türkiye'deki medyanın en büyük sorunlarından biri o. Bütün haber bültenleri tarafsız, objektif ve bilimlenme olmakla başlıyor ki haber asla tarafsız ve objektif değildir. Hep tarafsınızdır, hep ideolojiktir. Evet. ...değilmiş gibi davranmaksa... ...düşük bir ahlaktır. Biraz radikal bu ara bu balyoz işiyle ilgili... ...gerçekten zorladı. Yani önce... ...bir hafta röportajlar yapıp... ...onları kırpık kırpık verip... ...herkesin balyozla ilgili ağır şüpheleri var. Derken kısmete bak... ...çat diye patladı gölcek işi. İlk gün kafaları karıştı... ...ikinci gün başka türlü verdiler. Şimdi böyle gidiyor. Yani... ...hakikaten taraf olmak lazım ya. Öyle ya da böyle. De ki bu... ...ya da bu ama hani ne öyle ne böyle e, Yok başka nüanslar da var artık onlara girmeyeyim ama mesela hürriyette hürriyet görmüyor hiç görmemeyi tercih ediyor o mu daha iyi diyorsun bilmiyorum e, hakikaten tercihan evet çünkü sinirimi oplatmıyor sadece <gülüyor> hürriyet deyip geçiyorsun radikalin durumu e, şimdi karıştı falan e, Ayıptır veya değildir bilmiyorum ha bu arada bu arada şey de tabi söylemek lazım eee bu kadar konuşmuşken radikalin önemli muhabirlerinden biri İsmail Saymaz'ın başında yeni davalar var. E, bağıntısız ama hani isim geçerken çağrışı Evet. onu da durumu, e, bence onlara da e, 9.30'dan sonra muhakkak ona da gelelim önemli bir mesele. 97 orada. yıl isteniyordu. 2 dava daha açılmış. Ha, yani aynen, işte bak. 150 160'a falan tamamlıyor galiba. Yazıyor yazmasın efendim. Evet bu dava açmalar tabi sürekli olarak basının üzerinde Damokles kılıcı gibi sallandırılan ve işte yazarsam böyle olur demek için. Yani Başbakanın Ahmet Altan'a ve diğerlerine karikatüristlere falan açtığı davalar da öyle. Ya bu... Yazmasınlar karikatür tabii, tabii. çizmesinler. Mantı aynı İsmail... ama bu hapislik bu daha da rezilce. Yani 97 yıl hapsi isteniyor. Evet. <gülüyor> böyle bir şey var mı? Adam yazı yazıyor diye 97 yıl hapsini istiyorlar. Gerçi Azadiye Velada hatırlayınca Evet. Yüzlerce yıl, yüzlerce yıl diye. Evet, konuşuruz. Açık kaste. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Ee, günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi de orada. Burada, ee, burada. Bo tamam. Boşluğa düştük birden. <gülüyor> <Gülüyor> Peki e, özellikle de tabi dün de haberleşmiştik bu Tunus'la başlayan Alev'in e, bayağı yayılması. Kır yangını gibi. E, yani görünüşte öyle tabi yani. ama e, biraz deşince öyle değil. Çünkü ikisi çok farklı ülke. Yani e, siyasi aktörler açısından e, ülkenin e, Demokratik e, istikbali e, açısından ülkelerin, yani Mısır'la e, Tunus'tan bahsediyorum. E, çok farklular. E, Tunus küçücük bir yer, 160 bin kilometre kare, 10 milyon insan yaşıyor. Avrupa'yla çok sıkı fıkı ilişkileri olan bir nüfusu var. Özellikle Fransa ve Belçika'yla. E, çok iyi yetişmiş bir e, gençliği var. Zaten oradan patladı iş. Yani o iyi yetişmiş gençlik iş bulamıyordu. Evet. Ve hala da bulamıyor zaten. Evet, o kendini yakan oğlanın, bu azizinin bir de şeyi de varmış. Onu sonradan <gülüyor> gördüm ben. Bir zabıta memuresi tarafından da hakareti uğramış. Hatta tokatlanmış. Haysiyeti evet. de. Yani son damla. Evet. Ve çok farklı Tunus bu anlamda ve orada işler zaten e, yani bir anlamda çok daha yumuşadı, e, e, sansür kalktı, insanlar birbirleriyle konuşuyorlar, televizyonlarda sabahlara kadar o 23 yıllık suskunluğun acısı çıkartılıyor e, ve bir e, işte milli birlik hükümeti gibi bir e, hükümet kurulmak üzere tekrar. E, altı ay sonra herhalde seçim olacak. Yani ben Tunus konusunda o kadar endişeli değilim. Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük de destek görüyor. Yani demokrat idare eden. E, Fransızlar tamamen yaya kalmış durumda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Orada bir, yani büyük bir fiyasko tabii Fransız açısından. E, ama Mısır öyle değil. Yani bir de şu var tabii ee, ...ennahta hareketi... ...yani İslami... E, ...muhalefet diyelim... Ee, ...Ak Parti'ye çok benziyor... ...mesela... ...sonustaki... ...ama... ...Mısır'a dönüp bakacak olursak... ...bir kere orası Heyula gibi bir yer... ...sayısı bile belli değil... ...nüfusun 80 milyon... Evet, ...aşağı yani. yukarı... Ee, ...muazzam bir e, fakru <gülüyor> zaruret... ...içerisinde develeden bir yer... Ee, o da bir polis devleti ee, ve tek ama tek e, ciddi muhalefet Müslüman kardeşler ihvan yani ee, ve Müslüman kardeşlerin e, yani o, Arap alemindeki en keskin e, kolu, en radikal kolu ihvan ee, dolayısıyla oranın e, yani orada o ee, bu hakikaten karşılaştırmamak lazım. Çok farklı yerlere gidebilir ve eğer tabii e, çökerse rejim ki yani böyle bir ihtimal her zaman var. E, o zaman orada çok kötü şeyler olabilir hakikaten. Yani iki milyonda e, Kıbti Hristiyan var. E, şey, Mısır'da malum bu yılbaşı e, yani Noel esnasında çok tatsız şeyler oldu biliyorsun. ...kiliseyi bastılar, insanları öldürdüler... ...yaktılar filan... Ee, ...dolayısıyla... yani ...bunun arkası ne kadar gelir bilemem... ...seçim var... Ee, ...bu El Baradey eski... E, ...Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın... ...başındaki Mısırlı... E, işte ...diplomat, politikacı... ...destek veriyor... ...şu sırada ama... ...onun... E, ...başkan adaylığı söz konusuydu... ...olmuyor biraz sokağa oynuyor. Çok zor gözüküyor çünkü orada bir joker var. Ömer Süleyman yani oranın mitinin başı ve hakikaten güçlü adamı çünkü mü Mübarek çok yaşlı biliyorsun. Yani artık kulağı duymuyor falan yani çok kötü durumda. Oğlu var. Oğlu Cemal, e, Cemal e, onun adını da nereden geldiğini biliyorsun tabii. Orada. Abdülnasır Cemal Abdülnasır'ın adı nereden geliyor? Mustafa Kemal Atatürk'ten Cemal Paşa'dan geliyor. Ha Cemal Paşa'dan geliyor tabii. Evet. Hasan Cemal'le konuşalım bunu. <gülüyor> Ve e, o inandırıcı bir çözüm değil e, Mısır için. Yani çok zayıf e, bir e, sülale. E, yani da olmuyor bu iş ve Ömer Süleyman geliyor muhtemelen o yani bir imitse şahı... e iyi o zaman daha rahat edebiliriz öbürü asker ya dolayısıyla Mısır'a çok bel bağlamamak lazım <gülüyor> evet ben yalnız seyrettim e, epey <gülüyor> dün El Cezire'de <gülüyor> e, beklenenin yani benim şahsen beklediğimin ötesinde bir gençlik ve şey vardı siyasi e, Tunus'taki ne seyrettiklerime biraz benzeyen bir adalet arayışı yoktu. Evet. Yani orası... dolayısıyla şeyde şimdilik görünmüyordu ortalıkta. Fakat an, o ayaklanmayı ve kalkışmayı e, siyasete e, tahvil edecek, e, kanalize edecek bir ihvan yani, e, e, İhvan dışında bir e, siyasi güç yok orada ve e, orası çok e, yani e, Şimdi Sünni e, İslam'ın e, birebir yönettiği bir ülke belki Sudan'ı saymazsak yok yani dünyada bir tek Şii İslam'ın yönettiği ülke var doğrudan doğruya. Evet. Ha o Mısır o olabilir. <gülüyor> yani o, böyle bir ihtimal var yoksa orada demokrasi falan gelmez tabi yani rüya görmeyelim. Ya en azından e, statikonun bir miktar hasarlanması ya da devrilmesi, el değiştirmesi bile bir mevzuyu değiştirmekle ilgili adım sayılmaz mı? E, yani bu söylediğim de, iyi mi bilmiyorum o, ama. O, o, olabilir tabii ama e, yani İhvan'ın e, siyasi ajandası meydanda. Yani Hı -hı. hakikaten gelen gideni aratabilir yani. <gülüyor> söyleyeyim. Hani yeni olan daha kolay mı devridir falan gibi böyle bir ümit. O, ama arkası yok. Anladım. Başka bir örgütlü hareket olmadığı için ki, kim neyi ne yani, yapacak? Yani e, oradaki, e, evet, Mısır'daki siyaset, e, yani siyaset alanı e, tamamen kuşatılmış vaziyette. Bir de Amerika'nın çok büyük bir desteği var tabii. Amerika'nın Mısır'a büyük desteği var ve Amerika orada e, ne yapacağını bilemiyor şu sırada tabii. Yani Ömer Süleyman, e, dediğim gibi işte bir ehvenişer güçlü adam. Aslında o da yaşlı ama saati mübarekten iyi. Dışişleri Bakanı Clinton'ın söylediğini duydun mu? İstikrar sağlamdır. Tamamen kazanacaktır. Halkın meşru taleplerine Hı. hükümet şey arıyor çözüm aramakla meşgul. Biraz bekleyin demiş. Yani Fransa'nın Tunus konusunda söylediğinin aynı. Aslında. Aynı. Çok acayip. Evet ama tamamen aynı. Evet. Yani. Evet, evet. Michel Alliomery Al yalnız biraz zor durumda kaldı galiba. E, çok zayıf bir bakan o. Onun tek özelliği var e, çalıştığı adama sonuna kadar biat eden bir e, politikacı yani şimdi Sarkozy'nin adamı eskiden Şirhan adamıydı falan Kadın hmm. hiç önemli birisi değil ama Fransa'nın dışişleri bakanı ve ağzı var konuşuyor işte. Yani. Ve çok şey önemli. demiş <gülüyor> Fransız e, hmm. savoir faireinden yararlanın evet, yani, evet, değil evet. mi? Çok da, tarihe değil. öyle geçti zamanla. <gülüyor> Fakat e, Amerika'nın derdi Mısır'ın halkının e, ne düşündüğü, onun özgürlüğü, e, akşam eve götürüp götüremediği ekmek falan değil. Aa, yani, niye öyle olmaz? <gülüyor> yani orada bambaşka dengeler var ve birebir İsrail'le alakalı bir politika bu dolayısıyla başka hiçbir şey değil yani. <gülüyor> evet korkunç tabii. Orada herkesi tabii. Evet, yani geriye kalan her şeyi feda edebiliriz. Sudan tabi ilginç. Orada e, iş bitti biliyorsunuz. E, Nil Cumhuriyeti mi olsun, Nubia mı olsun, e, Güney Sudan mı olsun diye ülkenin adını tartışıyorlar. Evet. E, e, Afrika kaynıyor yani en azından Kuzey Afrika. Cezayir e, bence patlamaya hazır bir e, düdüklü tenceredir. Evet, orada da tabii evet. gene İslami hı hı. E, hareketlerin kuvvetli şeyi çok asik. orada tabii ordu bastırıyordu daha evet. çok. Evet. E, Maşrek'e gelecek olursak, Lübnan e, ve İran, biliyorsun Türkiye konularda arabuluculuk yapıyor sağ olsun. Ama e, her iki konuda e, koskocaman e, birer fiyaskoyla sonuçlandı. En azından Türkiye'nin arabuluculuğu açısından yani e, işte, e, yaparak öğreniyoruz yani Lübnan'la aşık atmak Lübnan'da işte hükümet kurmak falan Allah aşkına bunlar Türkiye'nin mı? değildi tabii biz bunun böyle olmadığını biliyorduk ama yani İran'ın Avrupa ile arasını bulmak falan da yani Amerika Birleşik Devletleri şu falan yani olacak işler değil tabii e, tabii bu arada bir de Rapor yayınlandı, Türkel raporu, bir komedi ve tamam cinayetler tamamen hukuka uygundur. Hukuka uygun cinayet, evet tabii ki. Yani gibi değil. Yani hem hem taraf hem e, hakim değil mi? Yani, evet değil mi? aynen öyle fakat e, şeyi görünce bu ikilikten sonra bir de El e, sarkan bütün bu sızan haberlerde e, belgelerde daha doğrusu e, şeyi de açıkça söylediğini görünce e, Tzipi Livni'nin evet. ben bir hukukçuyum ama e, hukuka karşıyım. Hele uluslararası hukuka çok karşıyım gibi bir ifadesi geçmiş. O zaman anlıyorsun tabii Yakov, Turker raporunu da. Bunlar tabii çok şaşırtıcı da değil. Acaba. Değil, değil. Fakat biz Türkiye'ye bakacak olursak burada yani yapabileceklerimizin sınırı ve yani bir... Bir kucaktan öbür kucağa e, düşme e, tehlikesi e, her zaman var. Bunun arasını bulmak kolay değil. Yani şimdi e, bu Türkiye raporu sonrasında m, gene e, atılıp tutuldu tabii. E, bir şey olacağı yok. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'da yapabilecekleri bu anlamda çok sınırlı onu söylemek istiyorum. Evet. Yani e, daha biz orada hakikaten çırağız Yani e, işte İstanbul toplantıları olur da <gülüyor> onun ötesi e, pek kolay değil. E, Lübnan gibi yerlerde çok karmaşık tabii şey Şimdi... İran'ın e, nükleer müzakereleri daha mı kolay ya? Evet. E, Suriye ile İsrail'in arasını yapmak daha mı kolay Allah aşkına? Yani biz işimize bakalım yani e, Türkiye. işte o, o yüzden. E, bu yeni dış politika şekillenmeye başladığında e, bu konulara hakim olanlar e, ve çıktılar dediler ki ya sen önce kendi yani bu enerjini içeriye harca kendi sorunlarına ve kendi civarına harca ya yani şu Ermenistanla olan ilişki Kıbrıs falan bu arada Kıbrıs'ta çok yani bir beklenen gelişme oldu ve bu Belçika'nın getirdiği teklifi Kıbrıs Cumhuriyeti yani Güney Kıbrıs hükümeti reddetti. E, arada hiç haber bile olmadı geçen evet, içeride. Biz de atlamışız doğrusu. E, tabii, yok haber bile değil. Zira yani hiç, işte, olacağını beklemiyordu kimse ama <gülüyor> dolayısıyla bu da şu demek e, müzakere fasıllarında hiçbir bu yıl içerisinde <gülüyor> gelişme olmayacak demek. Değil. Türkiye Avrupa Birliği evet, evet. Tabii yok. Öbürkü zaten Allah'lık yani onun artık o hakikaten itibahı kaldı. Yani Derviş Erol'u zaten rahatsız. Aşağıda güneyde seçim var. Temsilciler meclisi seçim var falan. Bir şey olacağı yok. Türkiye aslında hızla içeriye dönüyor. Yani bunlar herhalde son hamlelerdir dışarıda atılan ee, içeride dönüyor içeriye dönüyordan kasıt seçimlere dönüyor tabi ama seçimler de bir tuhaf yani seçim sattığı ailene girilmiş olmasına rağmen konuşulan ko konular işte evrim e teorisi futbol değil mi rakı e içelim mi içmeyelim mi heykel koyalım mı koymayalım mı padişah e haremde e e Ümit'in, Ümit, Ümit Kıvanç'ın güzel bir lafı var orası. Kız eğitim enstitüsü dedi falan gibi bir şey söylüyor. Geçen gün çok hoşuma gitti. Padişah haremi falan tartışmalar bu. Bu aslında Ak Partisi'nin işine geliyor. Çünkü mahalle baskısı teşhisini doğrular nitelikte bir tartışma bu. AK Parti'nin de işine geliyor. Çünkü bu tip magazin tartışmayı yani seven bir millet bak cambaza. Vaziyeti var evet, Buna ben Ve... de bir ufak ilavede bulunayım Müsaade edersen en çok işine gelen taraf da medya Tabi televizyonlar <gülüyor> <Tabii>. Mahvoluyorlar <gülüyor> zevkten Bak <gülüyor> ne dedi şey Kılıçdaroğlu bak ona nasıl <gülüyor> Cevap <gülüyor> verdi Başbakan diye böyle çok heyecanlı Bir dizi tamamen bir Pembe dizi halinde yani ediyor Türkiye'deki bütün olay Ve esas tartışma da yani el birliğiyle milletçe sumen altı edilmiş vaziyette. Yani yeni anayasa nasıl olacak? Askeri vesayet nasıl olacak? Askerin sivil denetimi nasıl olacak? Kürt meselesi nasıl çözülecek? Ama bunlardan hiç seçim çerçevesinde bahseden yok. Terim yanlış düzeltmek zorundayım. Sumen altı değil, zemin altı. <gülüyor> Hatta... <gülüyor> Yani mesela dün akşam e, Kanal 24'e çıkmış Nurettin Canikli, AK Parti Milletvekili, Giresun galiba. E, bu Sayıştay ile ilgili bir polemik var biliyorsun. Evet. Şimdi bu polemik, e, e, yani polemik falan değil. Sayıştay yasası açık. E, dördüncü bölüm, raporların kamuoyuna duyurulması. 44'de ikinci madde okuyorum savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin e, ellerinde bulunan devlet mallarının, bu kanun uyarınca yapılacak denetimi sonucunda hazırlanacak raporların, kamu duyurulmasına ilişkin hususlar, ilgili idarelerin görüşleri alınarak, altını çiziyorum, ilgili idarelerin görüşleri alınarak Sayıştay tarafından hazırlanıp, Bakanlar kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, askeriyenin harcamalarıyla ilgili sanış, Sayıştay e, denetlemesini yapacak. İlgili idarenin yani bu durumda genel kurmayın görüşünü alarak raporunu hazırlayacak. Dikkat et. Daha Hı -hı. rapor aşamasında onun görüşünü alacak ve bakanlar kuruluna intikal edecek mesele ve bir yönetmelik çıkacak. Nasıl açıklayalım diye. Hmm. Şimdi adam çıkmış diyor ki dün milletvekili, efendim toplum yanlış yönlendiriliyor. Ee, denetim tabii ki yapılacak. Yapılmayacak diyorlar diyor. Ya Yapılmayacak diyen mi var? Hmm. Tabii ki denetim yapılacak. Önemli olan denetimin yapılması değil ki. Bize açıklanması. <gülüyor> Önemli kamu olan açıklanması kamuoyunu. tabii ki. Yani ve burada hemen lafı değiştirip Batı ülkelerinde de gizlilik vardır diyor. Ya tabii ki var. Yani bir e, çok gizli bir silah e, projesi mesela o toplumun önünde konuşulmuyor elbette. Yani belki o, o günlerde gelecektir ama evet, şimdi hiç konuşulmuyor. Hiçbir yerde konuşulmuyor. Peki tamam zaten öyle bir talep de yok yani. Ha. İkincisi öne önemli olan... Kaç tane arabası var? Ne maaş alıyor? Zaten tehlikenin farkında aslında genel kurmay ve çok önemli bir haber var bugün. Bu bir pilot proje başlattılar Ankara ordu evinden. Bütün bu ordu evinde askerlik vardır malum. İşte, evet. Garson berber, garson berber şey, caz band. Bunları kaldırıyorlarmış. Ve çay fiyatları fırlamış haberlere göre 15 kuruştan 25 kuruşa çıkmış. 1 liraya. Yok o kahve. O pardon özür dilerim. Ya. Kahve 25 kuruştan 1 liraya çıkmış ya. O da fiyatı kaçya çıkmış? Kaç? Fırlamış. Duymak bile istemiyorum. 7 sen. liraya çıkmış. Ne? Ya. Bu kadarını yani eski parayla söyleyeyim istersen 7 milyon <gülüyor> Ama bu genel olarak da şöyle bir hal değil mi Anlamazdan gelmenin çok ileri Noktalarında bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir adımlar atıldı o Adımların altında olmayınca ya Dün mesela Abdullah Gül Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki Konuşmasında şey dedi Kürtçe savunma yapılabilir Eğer vatandaş Kürtçe dışında dil bilmiyorsa diye de ekleyerek evet, tabii. E, e, Bu zaten konuşulmuştu Ve zaten hani konu bu değil Hani bağlam bu değil falan filan ee, sürekli olarak bir top çevirme zorunluluğu hissi var galiba devlette köşesinde çok çekildi. Cumhurbaşkanının bunu orada dile getirmiş olması iyi. Tabi ee, Yeter ki e, bu davayı götüren hakimlerin kulağına gitsin bilmiyorum evet. onu. Ama hakimler ben... zaten bunu söylüyordu. Türkçe bilmiyorsanız buyurun Kürtçe savunma yapın ama biliyorsunuz diyordu. Yani Türkçe bilme suçunu işliyorlardı o yüzden Kürtçe konuşamıyorlardı. <gülüyor> Yani dolayısıyla mu? burada böyle bir tuhaf bir tartışma var Bu e, aynı ekip e, bu silah yasası var ya bireysel silah evet. hani Türkiye silahlanıyor ha ya yani her anlamda silahlanıyor biliyorsun o yasada da e, dahli e, var galiba o yasayı hazırlayanlardan bir tanesi Yiğeni yani, zaten sivri sinek diye bir silah da insansız hava aracı da üretiyormuş Türkiye heyecan içindeyiz ama ben bu şey haberini duyduktan sonra devam edemeyeceğim. Ne programa ne bu ülkede 7 liraya çıktığını duyunca orada evimde kaldım. Yani bir o düşün, danı, evet. bak neler kaybetmişsin yani şeye gitmeyerek. Seni askeri okula vermediler mi? Yaşanmaz burada ya. Yani işte halbuki <gülüyor> verselerdi. Ya. Evet. Yani. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama. Ee iki dakikamız var. Yaş fena değil yani bu 24 Ocak yürüyüşünden söz etmek için ideal. Bu önemliydi Pazartesi günkü Ankara'daki yürüyüş. 200'e çıktı dernek ve hakikaten Türkiye'nin dört bir yanından. Bu tamamen bir grassroot tabir edilen yani şeyden gelen, aşağıdan gelen bir hareket. Ee, bunun hiç, zaten platform falan da yok ortada. Platformun adı e, Anadolu'yu vermeyeceğiz platformu. Ve e, ilginç olan gelişme şu, artık e, doğa korumayla kültür, kent koruma e, nihayet bir araya gelmiş vaziyette. Çünkü e, yani, hükümet tarafından gelen e, yapılanların felsefesi, zihniyeti aynı. Yani Alinojkoj konusunda sanayi ve enerjiden sorumlu bir çevre bakanı var biliyorsun. Evet. Onun söyledikleri işte zaten Roma döneminden beri şey, kum altındaymış, toprak altındaymış, biraz daha kaldı Birkaç yüz yıl daha, kalsam... daha kalabilir diyor. Ee, ama o arada tabii bir kilisenin üstünü örtmeyi unutmuşlar. Ondan da haberim var değil mi? Üstüne Hı. çalı çırpı koymuşlar. Bu yok mu falan diye kapattık üstünü <gülüyor> diye tam bir kefazeli. Şimdi insanlar şunu anladılar. Yani bu kalkınmacı cinnet sadece hidroelektrik santral olarak hayatımıza girmiyor. Marmaray da bunun içinde, Üçüncü Köprü de bunun içinde, Haliç Köprüsü de bunun içinde, ee, sağda solda önüne gelen akarsuda yapılan e, barajlar da bunun içinde ve burada tahribat sadece doğaya değil kültür varlıklarına da muazzam tahribat var ve bu artık e, ayyuka e, çıkmış vaziyette zaten. Ee, doğa e, koruma konusunda Türkiye en kötü sicile sahip Avrupa'da ülke e, olarak e, 2010'da e, e, tarihe geçmiş. Evet kalkınmamızı engellemediği sürece her zaman her şeyi yapacağız diye. Zaten genel çizgide gerek Çevre Bakanı'nın gerekse diğer yetkililerin de. Çevre Bakanı. Bu çizgisi sanayi bu. ve enerjiden sorumlu çevre bakanı. Evet bu senin sözünü ettiğin şey kalkın Maci cinnetin tabi çok ilginç bir örneği de Çin ve onunla da ilgili yeni bir kitap yayınlanmış. Daha sonra belki üzerinde konuşma fırsatımız da olur. Henüz kitabı görmedim ama üzerine yapılmış bir haberde Jonathan Watts yazmış. Yani bir milyar Çinli zıpladığı zaman tabii. başlığını taşıyor. Zıpladılar diyor yani ekseninden kaydırmak üzereler tabii. Bu yürüyüşün bir arkası olacak. Devamı var. Nisan ayında bu sefer çoluk, çocuk, küçük baş, büyük baş, köpek, kedi falan hepsi birlikte kalkıp yürüyorlar ve aynı tekel işçileri gibi meclisin önüne çadır kuracaklar. Ta ki bu Korkunç yasa adı e, adıyla katiyen müsamma olmayan, bu koruma yasası çünkü adı, çekilene kadar böyle bir baskı var. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Yani ilk defa bütün yani bu kalkınmacı cinnetin e, mağduru olan herkes bir araya geliyor. Tabii kent ve kültür korumacıların da bu işin içinde olmaları gerekiyor artık açıkça. Yavaş yavaş giriyorlar ve herkes farkına varıyor. Çünkü buradaki temel e, hasım e, bu e, adını ettiğimiz e, tüketim ve zenginleşme e, hırsı e, yani dünyanın da e, Türkiye'nin de tabi imkanları belli. E, durum budur. Evet bakalım göreceğiz. Çok... Peki burada bitirebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Stefan Grappelli ve Yehudi Menuhin birlikte çalıyorlardı iki ulağanüstü kemancı. Aynı zamanda orkestra eşliğinde The Carioca. Carioca adlı çok ünlü standart Latin dansını seslendirdiler. Stefan Grappelli'nin doğum günüydü. 1908'de doğmuş 1997'de ölmüş bir önemli kemancı. Ee, onunla e, Onu da kutlamış olduk bu şekilde Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor Daha önce konuştuğumuz konuda bir kez şu İsmail Saymaz'a iki dava daha niye açılmış? Neden olmasın diye bakabiliriz aslında yani çünkü nedenselle, nedenselleştirmek çok kolay değil ee, yani durumu şu: 12 davadan 90, 97 yıl kadar bir hapis sistemiyle yargılanıyor İsmail saymaz. İşte kitap yazıyor. Yani evet. sorunu bu zaten. Postmodern cihat kitabını yazmış. İşte Sul Beyli Adliyesi haberi sebebiyle de iki yeni daha e, davaya sahip şimdi. E, Böyle yani yapacak bir şey yok şimdiki e, durum son olarak nedir diyorsan e, şu e, Erzurum özel yetkili ikinci ağır ceza mahkemesinde açılmış dava terörle mücadele edenlere hedef gösterdi suçu bu yani daha doğrusu suç isnadı bu 3 e, yıla kadar hapis istenmiş e, davanın ilk duruşması da 26 Nisan'da görülüyor. Evet yani çeşitli Random House'un son uluslararası kuruluşunda Türkiye'nin yarı özgür ülkeler arasında dünyada da hiç parlak bir yeri olmadığını gösteren özellikle en temel kriterlerden biri olan basın özgürlüğü konusunda son derece iyi olmayan bir durumda olduğunu gösteren raporları da doğrulamak için yapılıyor herhalde bunlar. Çünkü bu olacak iş işte değil yani hakikaten. Bir kitap bir de haber yazan adamla ilgili genç bir gazeteciyle ilgili 12 dava açılmış. 97 yıla kadar hapsi isteniyor. Sürekli olarak gazetecilere karşı davalar açılarak onların gazetecilik yapmasının engellenmesi isteniyor. Açıkça bunu söylemekte yarar var doğrusu. Bunu bir kere konuşalım İkincisi çok ağır Hakikaten bir mesele Ama bunu muhakkak söyleyelim Burhan Ekinci'nin haberi en 39. ceset ben olacaktım Emin Aktar'ın haberi bu Daha doğrusu Burhan Ekinci'nin haberi Emin Aktar'ın Şu anda Diyarbakır Barosu Başkanı olan Mehmet Emin Aktar'ın Anlattığı bir olay var Cesetleri alıp dönerken askerlerce durdurulduk. Bismil'de yaşanmış bu olay. 39. ceset ben olacaktım diyor. İnfazdan nasıl kurtulduğunu anlatıyor. İnanılmaz aslında hakikaten bir şey gibi. Türkiye'nin durumu dün toplu mezarlığa benzetmiştik ama onun da ötesine gidiyor. Bir Bazı bölümleri itibariyle. Cehenneme çok yaklaştığı söylenebilecek bir ülke. Diyarbakır alay komutanı Albay İsmet Yediyıldız avukat gözlüklüyse derede kafasına sıkın talimatı vermiş. Gözlüklüyse mi? Evet. Bunun bir önemi var Yani neyse boşver. E yanlış hayır şey diye. Doğru avukatın durulduğundan Doğru, emin olmak evet, için. Olmak için evet. <gülüyor> Doğru insanın vurulmasından emin olmak için. Beni dereye götürdüklerinde kadınlar ağlaştı. Onlara gülümsedim. Asker göz bağı, mendil var mı diye sormuş. Şimdi kötü bir anı olarak anlatılan bu olay 1992'de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmış Başkahraman Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar. Diyarbakır'da İHD yöneticisi kendisi kolay bir iş değil. O sivil toplum kuruluşları, yani insan hakları derneğinin yöneticisi. Bismil avukatlık yapıyor. JITEM'in kurucularından Albay İsmet 7 Yıldız varmış. Kendisine 7 Bela lakabı takılmış. 7 Yıldız'dan getirerek o da Diyarbakır Alay Komutanıymış. 92'de 16 Nisan'da 38 kişi bir köyde öldürülmüş. Sınırda bir köyde. Ölenlerden biri de Aktar'ın arkadaşının oğluymuş. Aktar ertesi gün hem İnsan Hakları Derneği yöneticisi hem de avukat olduğu için bir grupla köye gitmiş ve hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir anı sahibi olmuş. Yani ilk kez Taraf Gazetesi'ni anlatıyor. Bugünkü Taraf Gazetesi'nde var. Anlatırken de bayağı zorlanıyormuş. Yıkılan bir evin önünde kefenlere sarılı cesetler sıralanmıştı diyor. Yine 7 yaşından küçüklere e, olamayacak bu yayınımız. Maalesef. Maalesef. Bazılarının adları bazılarının da kod isimleri yazılı. 38 kişiydi. 5'i köylüydü. Kurşuna dizilmişlerdi. 33'ü ise yığınak altında kalarak ölmüştü. Örgüte yeni katılmış PKK'lılar. Harabe bir evin içinde saklanmışlar. Teslim alabilecekken hepsini nefessiz bırakarak öldürmüşler çok ölüm görmüştüm ama ilk defa bu kadar cesetle karşılaşmıştım. Devam eden bir savaş vardı ve o savaşta insanlar ölüyor, öldürülüyordu diyor. Bu da onun bir parçasıydı ama şimdi dönüp baktığımda yıllar geçse de hiç unutmadığım bir unutamadığım bir dehşet anıydı. O manzara gözlerimin önüne her geldiğinde gözlerim dolar, buğulanır, utkunurum demiş. Cesetleri alıp döndüğümüzde askerler bizi durdurdu. Bir mercimek tarlası orası. Kadınlar dışında hepimizi tarlanın içinde yüzük oyun yere yatırdılar. Kimlik kontrolü yapıldı. Asker avukatlık kimliğimi görünce komutanına bildirdi. Bir as subay geldi askere oğlum ne avukatı bu elebaşı asıl adamı tanımamışsın dedi. Ondan sonra hakaretler dipçik darbeleri ve küfürler başladı. Şoförleri başka bir yere yatırmışlardı. Biri arkadaşımdı. Daha sonra ondan duydum diyor. Askerler telsizle dönemin Diyarbakır alay komutanı Albay İsmet Yedi Yıldız'a burada bir avukat var ne yapalım diye sormuşlar. Soru bu. Hı hı. Burada bir avukat var ne yapalım. Yedi Yıldız gözlüklü mü diye sormuş. Askerler evet demiş. O zaman derede işini bitirin demiş o da. Gözlük oradan geliyor işte teşhis için. Bismil'de gözlük kullanan tek avukat bendim. Bu talimattan sonra bana karşı davranışlar daha da sertleşti. Beni alıp götürdüklerinde kadınlar ağlaştı. Onlara gülümsedim. Asker, göz bağı mendil var mı diye sordu. Tüm bunlar yaklaşık 500 kişinin önünde bir tarla doluyordu. 500 tanığı var bu anlattığı olayın yani. Bu kadar rahat yapılıyordu yani. Evet, işte. bu kadar rahat. Gerçekten. Hakaret, küfür ve aşağılamanın haddi hesabı yoktu. Bu aşağılamayı yaşamaktansa enseme bir kurşun sıksınlar da kurtulayım diyordu. Bu gene geldik işte bu haysiyet meselesini, haysiyet kırıcılık meselesine. Birden herkesi araçlara bindirdiler. Ne olduğunu anlamadık. Biz altı kişiyi tekrar dere kenarında yüzü koyun yatırdılar. O esnada bir helikopter sesini duydum. Helikopterden inen muhtemelen albaydı. Gelip sırtıma bastı. Kürt müsün Türk müsün diye sordu. Kürdüm dedim. Tek ayağıyla çok sert sırtıma basıyordu. Neyse ki mercimek tarlası yumuşaktı da kaburgalar kurtuldu. Kürtlüğüne bir şey dedik mi dedi. Daha ne yapacaksınız belli olmuyor mu diyebildim. Sonra öğrendim ki Derede işini bitirin anonsundan sonra olay yerine o zaman SHP milletvekili olan Orhan Doğan ve Leyla Zana gelmiş. Yanlarında bir İngiliz parlamenter ile Diyarbakır Emniyet Müdürü olduğu anonsu yapılmış. Bunun üzerine avukatı gözaltına aldın talimatı vermiş. Tersiz anonslarını duyan şoför arkadaşım da. O anda derin bir nefes aldığını ve artık kurtulduğumu anladıklarını söylemiş. Yani bu hakikaten gene o çok sık kullandığımız derimle sözün bittiği noktalardan biri. Yani ne söylenebilir ki bu, bu hikayenin üstüne? Bismile getirmişler. Jandarma beni tanıdığı için o gece yemekhanede tuttu. Nezarethaneye atmadı. Alba İsmet Yedildiz bunlara fırçayı basmış. Bari yatak verseydiniz demiş. Ertesi gün dört karış suyun olduğu iki metrelik bir hücreye bizi doldurdular. Savcılığa çıkarıldım. Savcıyla birbirimizi tanıyoruz. Orada ne işin var dedi. Orada değiliz adliyedeyiz. Ne yapman gerekiyorsa yap dedim. Ben şimdi ne yapayım dedi. Tutuklamaya sevk etti. Sen geç yerime sen bunu bana yapabilecek miydin? Senin suçlu olduğuna inanmıyorum ki dedi. O zaman serbest bırak dedim. Albay seni değil beni tehdit ediyor dedi. O zaman istifa et dedim. Bunun üzerine çık dışarı dedi. DGM'ye yani Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarıldım. Mahkeme serbest bıraktı. Olay bundan ibaret. Ee, yani üzerine hakikaten ne denilebilir? Hiç fikrim yok. Yok. Diğer haberlerle devam evet, edelim faili herhalde. Faili cinayetler ve kayıplar için hakikat komisyonunu gündeme getiren Halk Partili Tanrı Kulu da şey demişti Ezgin Tanrı Kulu eski Bero Başkanı Mehmet Emin e, Aktar'dan önceki bekir Bero Başkanıydı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin insan hakları dan sorumlu genel başkan yardımcısı Diyarbakır e, şey diyor geçmişte bu konuyla çok çalıştım birçok mağdurun avukatlığını yaptım. Geçmişte hesaplaşma konusunda Türkiye azımsanmayacak bir birikime sahip sivil toplum ve akademik çalışma deneyimi olarak bu birikimlerin mecliste bir karşılığını bulması gerekiyor. O vakit geldi diyor. Diyarbakır Barosu bu çalışmaları yaptı daha önce diyor yani. Adalet ve Kalkınma Partisi meselenin farkında değil. Tüm dünyada 40'tan fazla ülkede kurulmuş komisyonlar var. Bu hakikat komisyonları ve zaman aşımı dolmak üzere diyor. Bana göre uzun zamandır böyle bir ihtiyaç var. Literatüre geçmişte bir tanım patenti dünyaya aittir. Benim bulduğum önerdiğim bir şey değil diyor. Kimseye ait değil. Kimin dile getirdiği de önemli değil. Önemli olan Türkiye'de böyle bir ihtiyaç var mıdır yok mudur odur orası. Ve Başbakan farkında gibi de Demiş bunun önemi konusunda Anadolu ve Kalkınma Partisi Şey değil ama e, Türkiye'de 20 yıllık zaman aşımı süresi var Ve 90'lı yıllardaki olaylar için Zamanımız daraldı Zaman aşımı dolmadan yeni bir yöntemi Bulmalıyız yoksa barışı sağlayamayız Demiş önemli aslında söyledikleri Eee yani Abdülkadir Aygan'a da şüpheyle bakmıştık ama diyor, ilk kez 2004 yılında bir gazeteye röportaj verdi ve itiraflarda bulundu. Soruşturmalar şu anda Cumhuriyet Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tıkanıyor. Ama Aygan'ın verdiği itiraflarda yaptığı itirafları inceledik ve söylediklerine ilk başta kuşkuyla yaklaşmamıza rağmen tarif ettiği yerlerde araştırmalar yaptık. İlk kemik silopide bulundu. Murat Aslan'a aitti ve 94'te kaybolmuştu. Bu tespit edilmiş mesela. Hı hı. DNA testinden sonra suç duyurusunda bulunduk. Geçen 7 yılda doğru düz bir işlem yapılamadı ve yol alınamadı. Dosyalar askeri savcılıkla sivil savcılık arasında gitti geldi ve dava açılamadı. Soruşturmalar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bekliyor. Yani tek bir mesele bir Diyarbakır Başsavcılığından bir inisiyatif alma şey talimatı giderse herhalde bu mesele de mesafe alınacak yani. işte böyle. Ee, bu arada Cemevi ile ilgili bir gelişme oldu. Velibaba bir cemevine saldırı olmuştu. Velibaba Cem ve Kültür Vakfına ait Başakşehir'deki cemevine bununla ilgili 19 kişi gözaltına alındı. Bir süre çünkü hiç ses çıkmamıştı nasıl oluyor nasıl olmuyor diye evet. beklenilen garip durumlardan biriydi bu da. Çok acayipti evet. Ee, PKK diye böyle koca koca haberler çıktı gazetelerde pek akla yatkın değildi. Ardından da e, şimdi MOBES'e görüntüleri incelenmiş e, Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre. 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş e, ama zanlıların kim olduğuna dair henüz daha herhangi bir sızma yok Gördüğüm ama bir hayli de geç davranılmış ama neyse geç olsun güç olmasın diyorum. Yani hemen bunların yapılması o anda gerekmez miydi? diye insan düşünmüyor, meden edemiyor. Tabii öte yandan mesela şey de demin aklıma geldi bu Arif Doğan'ın da bu Aygandan da oraya geçti aklım. Yani Güneydoğu'da görev yaptığı yılları anlatırken Arif Doğan da herkesi öldürttüğünü filan söylüyor. İnsana gene böyle bir bilim burgu hikayesi filmi gibi geliyor ama ciddi almak gerekir diyor söylediklerini de Tanrı Kulu'da. E, çünkü e, yani anlat, Güneydoğu'da görev yaptığı yılları anlatırken yeni bir kitap çıkmış Timahş yayınlarından Cüneyt Dalga Kıran. E, Veli Küçük'ten Mehmet Ağar'a, Çatlı'dan Koca da Hanefi Avcı'dan Sedat Peker'e pek çok isimle ilgili tartışılacak iddiaları da varmış. Bunu da dün, Hı -hı. dün Leyla İpekçi de yazdı. O da ciddiye alınması gerektiğini. Yani Doğan'ın bu iddialarının ne kadarının itiraf olduğu sanırım önümüzdeki dönemde netleşecek diyordu İpekçi. E, aynen öyle yani. Onları da pek çok önemli görevlerde bulunmuş bir adamdan bahsediyoruz Arif Doğan ve 43 kişiyi bizzat öldürdüm falan gibi konuşmalar da yapıyor herhalde. Yani bir yutkunduktan sonra bunları dinledikten, sonra dinlemenin üzerine bir şeyler yapılması gerekir savcılara. Epey yol düşüyor. Zaten hani standart hal gibi bir şey, değil mi? Yani bayağı bayağı işleri var savcıların ama Ha, bu arada dün verdiğimiz haberlerden biriyle ilgili de e, sonuçlanan galiba bir durum var. En azından sonuçlanmış gibi görünüyor. Şimdilik e, Balbay ve Özkan'ın milletvekili olması ihtimali e, gibi garip bir durum belirmişti. Biz de bunun garip olduğunu, en azından bizim öyle düşündüğümüz, dün söylemiştik. E, Süel Batum'un harika e, fikri idi. E, şimdi ise Kemal Kılıçdaroğlu konuştu bu konuda. Öyle bir şey yok dedi. E, yani. Mevzu bile değil gibi bir ifadeyle söyledi bunu herhalde veya ben öyle anladım. Ben de onu tesadüfen rastladım televizyonda ve öyle bir şey yok dedi ve başka hiçbir şey söylemeden yürüdü gitti. Net gibi görünüyor. Süheyl Batum yanılmış yani. Ya da en azından Kılıçdaroğlu'na danışmamış. Böyle düşünebiliriz. E, vallahi ben danışmaktan öte tam da hani e, baştan beri konuştuğumuz sıkıntı. Ee, ile ilgili görüyorum durumu çünkü konuşmasından sonra Kılıçdaroğlu'nun hemen öncesinde daha doğrusu bilmiyor olmasına imkan yok Batum'un şey diyordu yani bence bu yapılabilir bir destektir Ergenekon'la ilgisi yoktur bu insanlar gazetecidir ee, çeşitli görüşleri bir araya toplayıp MYK oluşturuyor olmanın genellikle hani çok kolay bir yolu olmayacağını falan filan konuşmuştuk o zaman da herhalde bununla ilgili tartışmalar yani çünkü demin Diyarbakır Baro Başkanı'ndan, eski Diyarbakır Baro Başkanı'ndan, şimdi Batum'dan falan hani çeşitli perspektifler ve e, her bir de zaten siyaseten var kişiler. Olduğunca çok kolay değil. Evet, neyse, evet. neyse ben iyi haberi vereyim ve bitiriyorum. E, tamam. Ee, İsrail'in Ankara Büyükelçisi ile bir Antalya'da konuşmuş. Bağımsız bir kurum hazırladı Mavi Mavi raporunu. Gayet iyi bir rapordur demiş ama asıl müjdeyi sonunda vermiş konuşmasının. İsrailli turistler gelmeyi çok istiyor demiş Türkiye'ye. Senin hep sorduğun Volkan'a tartıştığınız şey vardı ya. Turistler koruk. gelmez abi hikayesi evet. Bizim çok canımız sıkıyor. Yani 2008'de 560 bin İsrailli turist geldi demiş... Antalya'yı özledi. Ben İsrail'li turistin Antalya'yı ne kadar özlediğini biliyorum demiş. Herkes Antalya'ya geleceği günü bekliyormuş. Düzelecek durum yani. Hadi gözün aydın. Bu önemli Yaşadın ya gerçekten. Hani Antalya'nın tadı çıkmıyordu bu şekliyle. Evet. ikinizin de şikayetlerini gidermiş oldum Volkan'la bu Çok haberle. Çok teşekkürler. Çok sağ ol abi. Rica ederim. <gülüyor> ne, ne demek Evet bitiriyoruz bitirirken de bugün son olarak gene Stefan Grappelli'nin kemanına kulak vereceğiz ve bir büyük başka ustayla üstadla Yehudi Menuhin'le birlikte bir bambaşka bir ustaya da gönderme yapıyorlar. Viva Vivaldi dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı